Hacı Hasan Efendi Kudüs'e Sesi Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. Sallallahu aleyhi ve Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Bir mürit, mürşidini tartatul ayin umuzacak olursa o mürit diye efendimiz hiç müridimiz demez. Derişimiz de demez. Deriş demek kapının alt eşiği gibi çığının umuzsa seslenmeyene diyorlar. Mürit de yiğit sene günah defterine, amel defterine günah düşmeyene diyorlar. Salik diyor efendimiz. Yani o yola sürüyor Gelavul'a gelir, geliverse yolda kalsa bile onu götürürler. Sen yani ahirette onu götürürler. Dilikleri mahama çıkmasa yine kurtulur. bu yola, yola düşmüş elhamdülillah. Sen yani ümit kesmeyelim. <gülüyor> Yalnız istifaden için kafsetul ayn gayb etmezsen can faydan olur. Allah bize, size ve bütün ihvanımıza bir an efendimizi unutturmasın. Amin. İş buradaymış. Ne hangi buran gayip elese ümit olmaz denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı müşahadesine vâris olan haslat budur. Zira fena olmak, Rasulullah da fena olma, fena mukaddemedir. Bu sebepten bazı erbağ fâğı demiştir ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azatlara tarafın aktar katı aynlıktarı muhtecib olsa kendimizi zünvaymıştımından yani buraya acele okudum, çünkü anlıyor mekturaya, biz anlıyoruz. Fena fil mürşid, fena fil rusul, fena fil la. Bunlara ayrani izahatlar çok keyiften yer alırız. Onlar geldik, belli olur. Sahabe-i kiram, vallahi diyor, Resulullah'a göz açıp imana kadar unutacak olursan kendimi Müslüman'dan abdetmem diyor. Buradan kıyas edin ki diyor, siz tarfetul ayin mürşidinizi kaybederseniz müritten değersiniz. O mürriyet olamaz. Yani çığırsam da dersi tarif yine buru diyeceğim. Şimdi dinleyelim. Mürşid ile huzur edebi Matlak yine. Mürşid ile huzur edebiydi. Feyiz-i falay budur. Ondaki bihasbun zahir ve bihasbun batındır. Bihasbun zahir huzur edebi olur ki mürit güve içinden nazar etmeyerek huzurunda boynunu öp şöyle durar ki yani e, lahmine, mutlu canını da yüzünden bakmak, doğru eder, göz altında koymuş olur, dedi muhalifmiş. Ee, Mürit, mürşidin veçine nazar etmiyerek huzurunda gömrünü hep şöyle duruyor ki, oraya bir abd memlük malik olan sultandan pirarız, bir huzuruna girmiş gibi huzur eder. Bir köle efendisinden kaçmış, bir huzuruna getirmişler de mahcup, yüzüne bakamaz dediğimizin yanında zuri budima. İyi de anlayalmıyorsun. Sultan'dan firar edip geri huzuruna girmiş gibi huzur Suriye'de mürşidin önüze olmadan oturmaya şu ayakta diğerle otur. Gel nö ortada. Maqasai şer'i veya tarikatta bir müşkil veya maslahat müciz olmadıkça yendiğimiz kelama iraz söylemeye. Ne var diyor oğlum neyi soruyorsun? Demeyince kendiliğinden efendim şöyle oldu, direkt böyle böyle ettiler, filan beni göndermediler, şöyle mani oldu, filan lafa böyle O Sorduk sonra bir müşkülin varsa şöyle söylemeli. Yani edebi bu mürşidin yanında varmıyor. Ya, Huzuru müşitte de hazır olanlarla tekelim etmeye mürşidi kamili var, onun yanında şurada çok sevdiği toplaş da var. Bizim için çok sevgili ve Sevistiriz, konuşunuz. Efendimiz var mı? Nasılsın? Başka iyi misin? Aman demek iyi. Sözlenmeyeceksin diyor. Müşidin var çünkü. Hiç ne kadar şih olsalar da Efendimizden başka yine bir müşid, bir müşid daha dört tane müşid olsa tek Efendimiz'e yerini öpülür, çekilir, oturulur. Müşid olsalar da konuşulmaz, görüşülmez onlarla. Anladınız mı? Tekellimden ihtiraz eder. O aşık olan kimse, maşurunun gayriden müstahane olduğu halde nisa durursa öylece durup mecliste onlara asla iltifat etmeye aşık olduğu nişanlısı var. Ondan başka kimseye bakmayı arz etmez şu nişanlarını yani. şöyle. Mürşidine aşık olmuş, ondan başka bir yere bakma imkan yok. Efendim yani işte Mehmet Efendi diyorlar, filan da mürşid diyorlar, İsmail Hakk Efendi diyorlar. O zaman gazlıcı, İki çatal eden, üç çatal eden çakan çakan geçmez. Onun için müridin başka şıha ziyarete gitmesi bile caizdir. Efendimiz bütün müridin içinde bizi gönderir. Çünkü ben Efendimiz'in çok âli olduğunu bize eden, verdiği, teveccühten onun gibi misli bulunmadığını anlattığı bir kimseye gidiyor ki vardığımız şıklar onun ya Efendimiz'in halifesi kadar kalıyor anca benim görüşüm. Şey. Bir Böyle olunca olur. Haydi mürşidimden başka bir mürşide gitsin. O da havaya bağdaş buluverdi, oturdu. E, suyun üstünden yürüyün, ''Adao!'' bu efendiden daha iyi demişler. Böyle bozulverir, doğrusunu doğru gel. O daha büyüğünü gösterebilir. Yarışı, yarışı kerametle yapmazlar onlar, tasarrufla yaparlar, teveccühle yaparlar, şeriata bağlılıkla yaparlar. Allah ayırmasın. Sizden <gülüyor> mürşidim, mürşide tazimi hakta Zira müridin, mürşide tazimi i Hak Teala içindir. Mürşide Allah için hürmet ediyor. Allah rızası için hizmet ediyor, Allah rızasını için itisab etmiş. Şir i şir yapmamış. Allah'a vesile, yani kavuşmaya vesile olduğu için yapmış da, olduğundan ana teaşruk ve tazim hakikatta bari Teala'yedir. Ali Ramazan daha 5. sınıftaydı, mektup yazdık. Ben de yardım ettim, topbaşı yazıyor. Amca seni canım gibi seviyor. Ama düşünüyorum niye seviyorum ola? Hacı Sami Efendimiz'in çok sevgilisi olduğundan seviyorum. Baktı mı diye düşünme diyor. Halis Sami Efendimiz'i niye o kadar seviyorum diye, kalbimin derinliklerine baktı mı diyor çocuk. Resulullah'ı çok sevdiğinden, Resulullah'ın vekili olduğundan seviyorum. Demek Resulullah'ın için seviyor musun? Resulullah niye seviyorum ola diye düşündü mü diyor. Baktımdan diyor, Allah'ın Resulü diye seviyorum. Her hayatta sevgim Allah'a olduğunu bildim. Öyle şuurlu mehtup yazmışsın ki diyor, kardeşim diyor, ellerinden gözlerinden öperim, ben de ayıktım bu mehtubumuzdan yani diyor. Biz sevdiğimizi Allah için severiz. Yediğimizi Allah için yiyerek. Siz bana uçun mürşideni varlıyoruz, bizi başka anlamasın millet. Ve dahi sakit ve gözleri yumurt mürşidenin huzurunda ya, Sükürt ve gözleri yumuk Olduğu halde durup, istifaza için tezavrı birle yanına oturursa, yani kitabına olursa gözüne bakınız, sözü dinlenir, böyle boynu umdurup gözünü yummak, o zaman ayıp olur. Ama böyle yalın huzuruna iletti, iki diğer sınav konuştu, sükürt ettim ve hemen yok, kalbimi açarsın cümle. Ve i̇stediği kadar döner. İstediği kadar. Allah'ın istediği kadar döker, ölçüsü o. Kukuluma bu kadar dök o kadar döker. Ondan sonra Allah, haber, Allah diye açıklan dedi, gözünü açmış ne oluyor. Senin de gözünü açın dedi kendi yanına. Daha çok üzmemek için bu sefer alıp Peki, bir, bir, bir, bir. anlışıyor. Eskiden hep haber verdik, Adana'da arkada öyle yapardı. Devamattı öyle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 Vel alim fi kavmihi kennebi fi ummati ve ulama ummeti ki enbiya'yı İsrail buyurmuştur. Bunlar da istirnisidin. Vel ulama verasetul enbiya. Enbiyalar çıktı hırsla vaaz milleti milletin bunlar da irşad ediyor. Veres olduğu için orada da sevabı beraber birleşecekler. Vel alimi fi kavmihi Davin'in içinde bir alim, Kennebi'yi bir ümmeti, ümmetinin içinde bir nebi gibi. Yani enbiyan nasılsa ümmetin içinde ilmiyle amel etmiş, mutlu cihanımız gibi bizzat da ümmetin içinde kendi. yani enbiya olamaz. dedim mi küfre var insan. Onun gibi vazife görüyoruz demek, buyuruyor. Misalı bu. Ve ulema-i ümmeti, benim ümmetimin uleması, ki MB'yi yani İsrail, Dani İsrail nebileri gibi irşat ederler. İrşat vazifeleri yani benzer. Kendileri o derece değil Ne o zaman günah itikadımız bozulur. Allah Allah diyecek. Eyyühe Rasulallah, ya Resul Allah gibi mürasıllar küfre var. Mürşid'in, Mürşid'in, Uvar Ulimdi, Rabuta devrinde ürgüt Resulullah dedi ki tıpkıra varlardır. Evliye ayrı, Enbiye ayrı, Allah ayrı, bunlar ayrı, ayrı. Anlayabildiniz mi? Ulema'dan murat, muktazâ-i ilbile âmil olan arifi billah'dır. Böyle ulema eğer kürsünün taktaslıktan, yani, En ulema, neresedül enbiye diye devir arkadaşlar. O, arifi billah, çalıştı, çabaladı. Hepsi bir Allah rızası için milleti doğru yola gelmen için 85 90'a yaklaşan kutlu canımız şimdi diyor keşevizi vallahi diyor deli anlı gibi diyor. 5 6 7 saat konuştu diyor. Kitabı almak isterler. bu işte envia'dan gelen bir kuvvet. Bu bir e, varisi envia olduğundan yorulmasın diye diyor. Anamız demiş ki kitabı elinden alın, rica edin yani, sizden ayrılınca çok hasta oluyor. Dursunlar, Allah razı olsun, ailene sunursun. Ben, evlatlarımın yolunda öleceğim, böyle fedayı can ediyorlar da. Şu Oraya kıyas diyen, şahit pekallah, ona kıyas diyen, 200 gündür hasta ben, 200 gündür. Hangi gün yastıkta koyun, iyi kitabı ne? Bizim de tayanamadı ağlayaktan katılır gider bir defa gid. Yine o sun yerleştirdim, O o ne? <gülüyor> ondan geldi mahsalı geçer vazifemi yaparım ondan sonra yiklerim. Allah razı olsun yapılırsa keli yapılıyor yani. Zira kelam-ı rabbani ile amil olamayan ilmi ile ameli demeyen alim Kimare müşavitliği, merkebe müşavitliği öyleler. Merkebin sırtında yük var, götürüyor. Üstüne kitap mı, olur mu bildiği yok. Okumuş, hapız da olmuş. Yani Arapçayı takır takır konuşuyor. Hiç amel etmiyor. Han, merkep ha merkep diyor Allah'ımız da. Ama hapız, ne ayet-i canlı? Ve telüllezine <gülüyor> hummilüb-tevrata yehmiluha ke metelil himari yehmilü Onların misali Merkevin sırtında o mı götürüyor, kitap götürüyor gibi işte. Bunun için arifi billahlara diyor o varisi enbiya diye. Öyle olunca amil olan alim ile hayra amil olan beyninde tefavü kesin. Belki bu ıı, bir birbirine mukabelesin. Caiz değildir. Da da biz de var bu hocalar e, efendimize benziyor demek caiz değildir. Teşbih olmasın demezsen olmaz. Zira Hak-ı hayra amil olan ulema'ya, ilmiyle amel etmen ulema'ya estağfirullah, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَمْتُسَكُمْ diyor ya, Allah-u Teala'zım ne buyuruyor bak, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ nâsa emri der, Kürsü'ye çıkar, şöyle oruç tutacaksın, gözünü hala tutturacaksın, harama bakmış, kendine gözü harama bakar diline yalan söyler, zilli de yalan söyler, gıybeti de belki iftira arayı da, gider. böyle. Bu şekilde diyor, konuşan diyor, uleman diyor, Allah ''Ve ten sevni en sütakum, nefsini unu'' diyor. ''Ve ten sevni en sütakum, nefsini unu'' diyor. ''Eee alimim'' diyen kulum, okuyan, ''neden kendi nefsini unuttum da illere iyiliği emretsin'' diyeceğim. Yani bundan başka yüzü kara yok dünyada, şehirette. اَشَدْتُ النَّاسِ يَوْمَ الْخِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَعْ ilmuhu. اَشَدْتُ النَّاسِ عَزَابًا azep yönünden en şiddetli azap veren alimin hocalardır. لَمْ يَنْتَعْ ilmuhu, İlmi kendine menfaat yememiş. Hoca demek de caiz değil, yanlara varmamalı diyor. Seni doğru yoldan ayırır. Doğru yoldan ıı, boyacılığı acayip Kocanın birisi yoldan ayırdı, diğer verdi. tarikatta. ''Rabıta oğlum, abim günah ediyor, ne alak yok. Hadis-i Han Efendi kimmiş de rabıta olunacak?'' Efendimiz'e değer verince kendilerini de mahrumdu, yargıda değer etti, ebedi tarikattan da mahrum oldu. ''Ella ya kavli şerifi la itap'' buyurmuştur. İlmiyle amin olmayan alimler hakkında varize, ihbar hatta hasırdan ve ekbardan müstanidir. Çok, yani tarif etmek çok müşkil. Her ayetler ne vardı? onun için diyemeyeceğim diyor kitap sahibi. Ve la halde ve la. Ama bir ı baztan huzur ede edeb olur ki müşit huzuruna vardık da kalbi gafil, Evet kalbinde bir kavatır veya imtihan veya itiraz veya ot meyil, keramet olmaya. Bunların birisi olmaya müşit huzuruna varınca. Yıllar sayın mı şimdi Ama tip olduğu için dinleyin dinleyenleriniz, ee, bazı olur ki müşidin huzuruna varınca müşid huzuruna vardık da kalbi gafil olmayacak. Daima kalbini bir beyaz taş şeklinde açıp Eûl'e koyacak. Ee, bizim böyle bir eflatımız var mı? Kalbini Eûl'e yatır Ne diyeyim, değil mi? Veyahut kalbinde bir havatır, kalbinde havatır. Efendimiz'in şahsı niye böyle iyi görünmüyor? Yani aynı olduğun senin şahsımonda görünüyor. Böyle amandimiye benim bu görünüş benden. Uyusun nurun celseme veya hut imtihan eden imtihan etme veya hut itiraz sözüne itiraz etmek. veya hut Adem'in değil, ondan kalbini başka tarafa alıp ee, istemek. Olmaya, zira bunların küllüsü, kalbin mürşidin, yüritten nefretini bulmasın. Sen de nefret eder, ebedi teyiz almanın imkanı bulunmazlar. Bunlar olmasın. Zira her bir yüridin kalbinde mekarra ve mevası vardır. E, denildi ki semayi, mürşidin kalbinde arı köpeklerinin deliği gibi, israfının surunun deliği gibi, bütün müridin yeri varmış onun kalbinde, herkesin bildiği yer. Bütün dünya müridi ustaymış, bütün ne kadar evlerden geçti, Adem aleyhisselam'dan bu ana kadar hardal denesi kadar kalıyormuş kalbinde. el kalbi Arşullah diyor ya, arşı da diyelim de size arşı aldan, pederime burada vaaz derken de öyle dinledik, ne kadar nevcudat varsa kumlu kumlar ve çağırlara kadar, o sarı karıncalara kadar Arş-ı Azam'ın var. Her yireyinin arası bir senelik yol dedi. arş Azam olursa kalbi, bütün dünya müridi olsa Hardal denesi kadar herkesin de bir kalbinde yeri varmış. Mürid olanların onun kalbinde, Allah kalbinden ayırmasın. Ay. Biz onun içindeyiz ki biz dışarıya çıkmaya çalışıyoruz. Kavuta edemiyoruz. İşte bunu yazmış Efendimiz, illa okum dedi mi? Size Allah razı olsun, okuyorum. Ve dahi ki, semayı sabitten birinci gökten semadan arzu sübriyat sıkıp olmak, düşmek erbabı batın kalbinden sakıt olmaktan hayırlıdır. Evliyanın gözünden, kalbinden düşmek, semadan keşke düşsem, girer diyor, diyor, daha hayırlıdır. Birinci kat semadan, paraşüt yok, bir şey yok elinde, Beş yüz senelik, bin senelik yol olan semadan düşüyor böyle. Düştüğün zaman ayak bir yanına geliyor, baş bir tarafa geliyor. Gelen alacağını çıkar ya, düşünce <gülüyor> en büyük parçası kulağa kadar buna gailim ya Rabbi beni evliyanın kalbinden düşürme. <gülüyor> Düşmekte bizim edepsizliğimiz, hayasızlığımız, yaptığımız usullerden oluyor. Allah cümlemizin usulünü affetsin, düşünmesin. Allah Allah! Sabitten arz-ı süpliye sığıt olmak, Erbab-ı Batı'nın hayırlıdır. Keşke gözden düşsem, ''El-İyaz-u billahi teâlâ ve iyyâbu an zâlike ba'denâ min munfiraht-i ashabil gulûb'' Böyle Arapçaları Allah diyor, Allah'a sığınırım, Evliyaullah'ın kalbinden düşme ya Rabbi. sana sığınırım, beni düşünme, diyor. Zira Ashab-ı kalbinden sığıt olmak, Nazarı maliktir, ebedi helak olmuştur. Onun sebeptendir ki ehnullah nazarından sıkıp nazarı haktan suğuta baistir. Allah'ın nazarından da o anda düşermiş. Mevlaullah'ın kalbinden düştün mü Allah'ın nazarından düşer. Efendimiz yazıyor. Mev Mevlana Halid Ziyahittin'in Bağdadi'nin kitabını el yazma. İhvan duysun değil. Okuyoruz baistir. Şimdi müşid huzurunda gafletten beri olduğu halde bu u kalbi, kalbe bağık olup böyle kalbini düşünen estağfıt ve peyiz-i batili talip olarak kalbini müşidin kalbine ala veçil muhakkele, tesarrul, rabıta edip müşidin teveccühü ve iltifatına nazır ola anın peyiz-i usulü set-i imla edip yüridin kalbine vuguf olduğu yakinen diye her ne kadar peyiz idrak etmezse de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 Allah'a muhabbeti vardır. Allah'tan çok korkar haram ne husus altında, küfür ne söyleyemez. Üçüncüsü de ibadetini kolay yapar. Kendine kolay gelir. Bundan bilir ki terakket etmiş. Böyle kardeşlerimiz şöyle Başka bilemiyor ama bu var. Zira idrak musula şart değildir. Bilmek vasıl olmaya şart değildir. Bilmese mesele de geliyor olsada ki kendi bilmiyor ama yerdeki vakul temsil makinenin çektiğinin kılmadan geliyor. Dil oluyor değil mi? İşte sen misin bilmesin. Belki şart olan müminin mücerred itikadıdır. Ben alıyorum. Husul teza huslun zannıdır. Huslun zannediyor ki ben feyiz bana geliyor. Davtaya yapıyor, yapılır şafalar. Ne biliyor ama feyiz geliyor diye biliyorsa geliyor geliyor. Evet. Ve dahi ehli dünyaya ve gerek bir hasbil maslahı ve iktiza dünyadan bahsedenler huzuru müşitte bulunmaları mühire zarar vermez. Müşit bilgiyle ehli dünyayla konuşuyor işte evimize tarif takılacak şu şey Sen yanında oturken sana teveccüh ediyormuş onlara konuşuyor. Onunla konuşuyor. Benden haberi yok. diye diyor aman diyor. O senden ayrıldığı yok. Zira müşidin kalbini. Sen nefret etmesen itiraz lazımdır. Şöyle oraya varalım yine Huzuru mürşitte bulunmaları müride zarar vermez. Huzuru mürşitte bulurduğu tatbil etmeye, çok oturmaya huzurunda mümrünü alacaksan, az oturmayla memnunsa ise o illa. Biraz daha dururuz rica ederim. Kalbi sarıyorsa üyeler. Sarmıyorsa fikir der. aman oturmayı da etmeyin. Zira mürşidin kalbi nefret etmekten itiraz lazımdır. Nefret ederse, El-İyaz-u-Bilâhi Taala, onda Allah'a sığınırım Müslüman kalbini benden nefret etmesinden. Bir anlaşımız Taşlım Paşa'da bazı yerlerken, lüzumsuz şekilde geldi. Efendim, dayanamadım da geldim dedi. Çevciliyimiz maksada. Tabbâbımız zamanında iftarımız yalan söylediği için bir daha gönlü bir daha incindi. Bir de giyazisi incitti. Kendine de çok irkabattı. ettim. dedi ne dedim? Şöyle söndü dedim. Yemin billahi 3 ay oldu diyor. Zerre kadar peyiz gelmez bana diyor. Niye oldu böyle? Taşkın paşadı oldu dedi. Neden olduysa bilmiyorum. Vedanım da çok beni sevdiği, halmet ettiğini yeteridir. Bir için az yani bir ihsan ver oş aç bakalım. Hamili ten. Benç muhtaç olursa Düşünülüyor o da tabi biliyorsunuz diye nere nere yardım ediyor. İki, Efendinin e, vaaz verdiği yere zerre gelmek doğru değil. İki, üçüncüsü, üçüncüsü, Efendime dayanamadım da geldim diyen burada aylar geçiyor gelmiyor da Tadaşkın Paşa'dan mı da yani dayanamadım da İngilap senesi de oraya geldi. Bunun için doğru değil rüya verdim bükeyi sırf bana kesindir. Allah düzdürmesin. Allah'na Allah defen mürşidin batınından gafil ve zahiriyle meşgul olmayan. içinden gafil olup da dışıyla meşgul olmayan. Saçı şöyle dökülmüş, karşı böyle olmuş, filanın böyle, beyanın Bunlarla meşgul olan. Teyze, feyzi batından mahrum kalmaya kalmaya. Zira mürşidin zahiri erbabı zahir için. Dışı insan bütün İnsan dış insanlar için batını ehli batın içindir. Ve dahi mürşidim ahir kimseye nazar ve tekelim edip benden hafildir. Ben andan nice istifaza edebilirim. Nasıl teyzağım diye hatırına getirmeye ki bu hatıra müşide kılleti itikad. Ve belki aa, süyü zandan neşerdiler. çok görmüştü. Küçük görmüş olur ve zannetmiş olur mürşidine. Halbuki her halde andan istifaza hasır. Zaman, zira müşit bir mertebededir ki, halk anı haktan iştigal edemez Hakla meşgul olmasıyla halktan gafil değildir. Belki cemîm-i müritler anı vasatı kalbinde hazal misalıdır. Hayak demiştim de, genç de buraymış o. ma yese'ni arzi vela semai illa kalbi abdil mü'min, hadisi kutsu bu. Ma, وَسَعْنِي'de, ne varmıştır bu. مَا يَسَعْنِي عَرْضِ وَلَا سَمَائِ Yerler, gökler beni içine alamadı diyor Allah. Sığmam. مَكَنْدًا مُنَزَّهَرْضًا Çok büyük ben diyor Allah. Yani sığmam. İlla sığarım. Kalbi abdül mü'min, Mümin'i kamilin kalbine sığarım. Yani yerler de almaz, gökler de, arş-ı ağzım da almaz beni ya. Mukup cihanların kalbine, evliyaların kalbine sıkarım. Onların kalbine benim ilmi muhabbetim sıkar. Mecazi bu. Yani benim daimi onun kalbinde duruşum var, huzuru daimle onun kalbinden çıkmam sıkar böyle. Yer bir düşünce, bir öyle bir düşünce edemez ama otlayacağın Allah benim ömrümün içinde gibi diyor ve <gülüyor> "Biz daha yakınız O'nun habli-i berid'e, onun habli-i yakın." diyor. "Veh ve ma'ufun beyne diyor kendi Allah. "Siz neredeyeseniz bunların ben oradayım." diyor. "Daimi Allah'ın olduğundan onun kalbine sığarım." diyor. Öyle olunca arşa alfamalmıyor. Yerler gökler da diyor Allah'a. "Evre Allah'ın kalbi alınca bütün dünya duyanlı olsa hardal denesi tarafından kalıyor kalbinde annaraya ben. Hadisi hususu bua şahid-i hakidir. Şeyhini bir mertebe takdir takdir eden ki eğer şeyhim olmasa bunun izsemin de eğer şeyhim olmasaydı şu zihn-i essemin de beni Rabbime ihsal edecek şık yok. Yani efendim olmasa başka hiçbir şey beni Allah'a havasını edemezdi böyle bile bir inkıdadı. Böyle bir inkıdad e belki mülahaza bu alemde bir ahad mevcut olmaya, bu dünyada bir çocuk kimse mevcut olmaya Hak Celle ve Âlâ'dan gayrı şeyh fâhî değildir, Rabb'ıma vasıta olan şeyh edilmiştir. mevcudat baştan ayağa kendi müşahadesinden madun olduğu için halk kendilerini levh ettiği halde, cümle eşya kendi nazarında ve sabresinde olduğuna binaen, bir kimsenin ta'n ve levminden hafif etmeye. La yekâkûne levme de Efendimiz bunu okudu bize. Kokayseri'nin de Efendimiz buralara geldi diye etti ya, ihmaları çok mutluyuz. Efendimiz'e buradan giden ki de durdu bu şimdi, neler ise? Bir senene geçmeden nefis ispat tarifi derdi. Kalbini, ruhunu, sırrını, hafasını, hafasını, hafasını, nefsini geçer, zikri türünü bitirir, nefis ispat tarifi derim. Efendimiz'e o Kayseri Bayölleri'nde varan dersini nefis battan, murakabadan, zikur sultanıdan neler haber verirken Efendimiz Efendi oturamazsan Mehmet Efendi çık diyorum diyor Efendimiz. Çıkmıyor diyor ki ne oturuyor. Bir iftira düzmüş Efendimiz'in ailesine duyulmuş Hasan Efendi çok genç olduğundan. Orada 70 kişiyle Kurdoğulu'nun evinde toplanmışlar, zikretmişler, başına bir iş getirir oh, deyince validemiz ağlamış, bir genç çocuğa filafet verdim, seni tehlikeye düşüreceğiz deyince Efendimizin de tam bir bazı kafarlıymış, bazı açılıymış, bazı hiç olmazmış. Yo, niye böyle yetti deyip, bu da rüyamda gördüm, Efendimiz de arkasını döndü böyle mektup yazıyor. Şu muskalarım onun yüzünden beni ezinliğe tutturdu, kendilerine ret dolundu, kovuldu tarihattan yani. Ondan değerli efendimiz huzuruna vardım. Ümer Bey Allah önümüzde adetsin. Bazı bir şeylerle demişse de bin koruy halal olsun. ve Hacı Hasan Efendi Kuttu sesri ruhu Hazretlerinin kendi sesinden Kalemdardan sohbetler sona erdi.